Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala elhi ve sahbihi ecma'in Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala tabibi gulubina Muhammed Sallu ala şefi'i dünubina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Ve qatiluhum hatta la tekune fitnetun ve ekune dinu kulluhu lillah sadıkallahu razim Değerli kardeşlerim Bugün fitneden bahsedeceğiz. Fitne kelimesi lügat anlamı itibariyle fetene kökünden gelip eritmek, tespit etmek gibi anlamlara geliyor. Bir tanesi altını tespit etmek için ateşe tutulmasına fitne deniyor. Aynı şekilde kadına fettan denmesinin sebeplerinden birisinin, insanın gönlüne aşk ateşi düşürmesine neden olduğu söylenerek fettan denilmiş ki bunun dışında da lugat anlamı itibariyle eziyet etmek, ayartmak döndürmek gibi değişik anlamlara geliyor Kur'an-ı Kerim'de ise fitne kelimesi en fazla imtihan anlamıyla kullanılmakla beraber pek çok anlama geliyor. Bunlardan bir tanesi şirk, küfür anlamına geliyor. Fitne dediğimizde Kur'an-ı Kerim'deki tüm her yerde aynı ifade, aynı anlamı vermez. Fitnenin anlamlarından birisi insanın fitneye düşmesi, şirke veya küfre düşmesi anlamına gelir. Aynı şekilde bu fitne günah anlamına gelir insanın fitneye düşmesi demek günaha girmesi demektir bir başka anlamı fitnenin anarşi, kavga, huzur bozucu olaylar anlamına gelir ki fitne ortamı diye bahsedilen şey budur bundan başka fitne imtihanın kendisidir inneme emvalikum <Sessizlik> ve evladukum fitne mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer fitne birer imtihan aracıdır buyuruyor Allah Teala. Aynı şekilde fitnenin anlamlarından bir diğere işkencedir, azaptır, bela ve musibettir, sapıklıktır, delalete düşmektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ilk insan Hazreti Adem'i bahsederken fitneye düşmesinden bahsetmiştir ki Hazreti Adem'in şeytanın fitnesine düşmesiyle ye benii adem şeytan ey ademoğulları şeytan sizi sakın ola ki fitneye düşürmesin dalalete düşürmesin keme ahrace ebawaykum minel cennet nasıl ki babanız ana babanız hawa ile Adem şeytanın tuzağına gelip cennetten çıkmışlar ise sizde sakın ola ki Fitne tuzağına, şeytanın tuzağına düşmeyin diyor Allah Teala. Bizim burada fitne ile ilgili esas itibarıyla başta okuduğumuz ayet-i kerime anlamı üzerine duracağız. Vakatilu fi sabilillahi'llezina yuqatilunkum. Siz onlarla savaşın diyor Allah Teala. Fitnenin bitmesi için insanlara savaşı emrediyor. Halbuki bahsettiğimiz birkaç anlam olduğu halde وَغَاتِلُوهُمْ Hatta لَا تَكُونَ Siz onlarla yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar وَيْكُونَ الدِّينُ كُلُّ لِلَهْ din Yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Alimler buradaki fitne ile ilgili demişlerdir ki fitne Allah'ın dininin insanlara engelsiz olarak tebliğ edilme hürriyetidir. İnsan fitne ile bu fitne çeşidiyle savaşmak zorundadır. Eğer insan hakkıyla tebliğ görevini yerine getiremiyorsa insanları hakka, adalete iyileğe çağıramıyor ise artık zihninden geçen cümleleri rahat bir şekilde ifade edemiyorsa orada fitne ortamı doğmuştur. Bu baskı insanlar için zorlayıcı bir dönemdir. Onun için de yalnız hakkı tebliğ etmek üzere Doğruları insanlarla paylaşmak üzere bir engel olduğu zaman Artık orada tam anlamıyla fitne doğmuştur Peygamberimiz de hadis-i şerifinde buyurur ki vesselam, Fitne uykudadır Fitneyi uyartana Tahrik edip yayana Allah lanet etsin Onun için de fitne ortamlarında insanların Tahrik edici olmaktan uzak durmasını Peygamberimiz tavsiye etmiş Başka bir hadis-i şerifinde de peygamberimiz fitneyi dinle ilgisi olduğu halde dini tahrif eden alimler üzerinden ifade etmiş buyurmuş ki ahir zamanda alim ve ilim azalır, cihalet artar, o zaman cahil ve sapık din adamları fitne çıkarıp insanları hak yoldan saptırırlar. O zaman çok bilgili kimseler ortaya çıkar İnsanların zihnini bulandırmak için ileri geri sözler sarf ederler böylece insanları sapıklığa sevk ederler diyor Peygamberimiz onun için anlaşıldığı üzere insanın dini görevlerinin üzerinde hakkı tebliğ etme noktasında bir engelle karşılaştığı zaman orası tam anlamıyla bir fitne ortamı doğmuştur bu noktada mücadele etmek her bir Müslümanın görevidir. Tabi İslam tarihinde fitne dendiği zaman aynı zamanda kargaşa ortamından bahsedilir demiştik. il fitne Peygamberimizden sonraki süreçte yaşanan kavgalara fitne ortamı denmiştir ki sahabenin ve tabiinin bulunduğu dönemde yaşanan ortam kastedilerek. Değerli kardeşlerim Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala fitne ile bahsederken Burç Suresi'nde Kut ile Ashabul Ukhdud Allah Ukhdud hesabını kahretsin, perişan olsunlar diye ifade ediyor. Çünkü onlar diyor, onların Müslüman insanları o zamanki tevhid ehli insanları sırf inandıkları için ateşe atarlardı. Ateş dolu kuyunun içerisine atarlar ve öylece onlara azap ederlerdi. İşte bundan dolayı da bu da bir başka fitne ortamı olarak yer alıyor değerli kardeşlerim. Burada fitne ile ilgili pek çok ayet-i de pek çok husus vardır. Bir başkası şu ki يَسْأَلُونَكَ عَنِ şehril الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ Ey Habibim sana haram aylarda savaşmaktan bahsediyorlar. Burada bizim aylar içerisinde bildiğimiz Hicri takvimdeki haram aylar içerisinde savaşılmaz, kan dökülmez. Araplarda İslam'dan önce de böyle bir inanç vardı. Böyle olduğu için de o zaman Müslümanlar bu haram aylara saygı olsun diye savaşmazlar. Eskiden kalma bir adet sürer devam ederdi. Onunla ilgili Allah Teala diyor ki, Evet, haram aylarda savaşmak kötüdür. Ancak insanı Allah yolundan engellemek kul gitalun fihi kebir vasaddun ansebilillah o zaman tamam bu dönem savaştırmasın ama Allah yolundan insanlar engelleniyorsa ve kufrun bihi Allah Teala inkar ediliyorsa vel haram aynı şekilde insanlar Mescidi Haram'ı ziyaretten engelleniyorsa, ibadet yerlerine rahat gidemiyorlar ise artık orada yapılan iş çok daha beterdir. Yani iş fitne deyip bir kenara bırakmak değil, önemli olan ve ikraju ahliyemin hüekbareninde Allah bunlar çok daha büyük fitnedir. Esas fitne insanları Allah yolundan alıkoyabilmektir. Onun için Allah Teala. Fitne kalkıncaya kadar savaşınız diye emretmiş. Ayet-i Kerime'de de devamen bize fitne ortamının nasıl giderileceğini ifade ederek de buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا ف۪ي سَب۪يلَهِ Allah yolun Allah'a iman edenler, fitneni kaldırmanın birinci yolu iman etmek. Hakkıyla iman sahip olan insanlar, sonra hicret edenler hicret duygusuna sahip olanlar hicret duygusu neydi? fetihten sonra hicret yoktur ve lakin cihadun veniyyeh demişti peygamberimiz her an cihad anlayışı içerisinde hazır beklemek onun içinde iman edip hicret duygusu içerisinde bekleyenler ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillah mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler Valladine <gülüyor> ayvabasarı müminleri barındıranlar, onlara sahip çıkanlar, kucak açanlar ve müminlere yardım edenler, ulaiki bazıhum ölüyevvat <gülüyor> işte bunlar birbirlerinin dostudur. Yani fitne ortamının ortadan kaldırılması işte bu duygular gerçekleştiği takdirde mümkün olacaktır. Aksi halde Valladine kafaru bazıhum ölüyevvat <gülüyor> kafirler ise onlar birbirinin dostudur. İlle tef'aluhu fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Eğer siz bunu yapmazsanız yani bahsettiğimiz görevleri yerine getirmez. Hakkıyla iman edip cihad edip Allah yolunda kendinizi feda edip ve birbirinize yardımlaşmadığınız zaman işte o zaman yeryüzünde fitne çıkar. Siz Müslümanlar birbirlerinde dost olmayıp kafirler birbiriyle dost olduğu zaman işte yeryüzü o zaman fitne ortamıdır. Ofesalün Kebir aynı zamanda fitne ile beraber de büyük bir fesat ortaya çıkar ki bunun yorumu bunun yorumu e, uzun bir şekilde yeryüzünde yaşanan değişik krizler bunların bir parçasıdır. Savaş ortamı olmadığı zaman Fitne Müslümanlara karşı kan dökme, kan dökmenin dışında da yaşanan çeşitli buhranlar, sıkıntılar, sosyal ve ekonomik krizlerin temelinde bu yatar. Fitne ortamının olması Müslümanların hakkıyla iman etmeyip görevlerini en iyi şekilde yapmadıkları zaman bunlar gerçekleşir. Onun için yeryüzünden fitnenin kalkması için Müslümanların... Ruhla, şuurla, bilinçle hareket edip bir aralarında birlik sağlayarak görevlerini yapmaları, iman etmeleri, hicret duygusu, cihat duygusu ve yardımlaşma içerisinde olmaları Kur'an-ı Kerim tarafından bir görev olarak sunulmuştur değerli kardeşlerim. Elhamdülillah Rabbil Alemin.